Taşın öylesi vardır ki, ondan ırmaklar kaynar, öylesi de vardır ki, çatlayıp bağrından su fışkırır, bazı taşlarda vardır ki, Allah korkusuyla yerinden düşer. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Bu ayetlerde, İsrail tarihine ilişkin olaylardan bir sahne anlatılmaktadır. Burada, Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilerce bilindiği için söz konusu ineğin kesilmesini gerektiren olayın ayrıntısı hakkında bilgi verilmemiş, sadece 72. ayette bir adam öldürme olayından söz edilmiştir. Hz. Peygamber dönemindeki Yahudiler bu olay hakkında malumat sahibiydiler. Bazı sahabiler de onlardan edindikleri bilgilerle olayın teferruatı hakkında açıklamalar yapmışlardır. Abdullah bin Abbas, Ubeyde bin Samit, Ebu Aliye gibi sahabiler ve diğer bazı ilk dönem müfessirlerinin verdiği birbirine yakın bilgilere göre, hayli zengin ve yaşlı bir Yahudi, mirasına ve kan bedeline göz diken yeğeni tarafından öldürülüp, bir yere atılmış, cinayet, bir masumun üstüne yıkılmak istenmişti. Katilin bulunamaması yüzünden, toplumda neredeyse silahlı mücadeleye kadar varacak bir gerginlik doğdu, ve olay Musa'ya bildirilerek kendisinden bir çözüm bulması istendi. O da Allah'tan aldığı vahye uygun olarak bir inek kesmelerini ve bunun bir parçasıyla maktulün cesedine vurmalarını emretti. Denilenin yapılması üzerine maktul dirildi ve kendisini öldürenin kimliğini açıkladı. Böylece bir mucize olarak ölünün dirilmesiyle bir yandan adalet yerini bulup, İhtilaf ortadan kalkarken, bir yandan da Yüce Allah'ın ölüleri diriltmeye muktedir olduğu gösterilmişti. 67. ayette kendilerine bir inek kesmeleri emredildiğinde, İsrailoğullarının ''Bizimle alay mı ediyorsun?'' diyerek hayret ettikleri bildiriliyor. Muhtemelen bu, onların sığıra bir kutsallık atfetmelerinden ve onu kesmek istememelerinden ileri geliyordu. Bilindiği gibi İsrailoğları uzun yıllar Mısır'da kalmışlardı. Mısır kültüründe sığıra kutsallık atfedilmekteydi. Öyle anlaşılıyor ki, onlar da Mısır'daki bu batıl inançtan etkilenmişlerdi. Nitekim Hz. Musa, Sina Dağı'nda bulunduğu sırada da kavmi, Samiri'nin yaptığı altın buza heykeline tapmaya kalkışmışlardı. Konumuz olan ayetlerde İsrailoğullarının kesmeleri gereken sığır hakkında bir sürü sorular sormaları onu kesmek istememelerinden kaynaklanıyordu. Nitekim 71. ayetin sonunda az daha yapmayacaklardı şeklindeki açıklama da istemeye istemeye kestiklerini göstermektedir. Tevhid dininde Allah'tan başka hiçbir şeye tapmak mümkün değildir. Bu sebeple Allah onlardan bir inek kesmelerini istemekle dolaylı olarak onun kutsal olduğu inancını da yıkmak istemiştir. Yüce Allah İsrailoğlarına başlangıçta herhangi bir nitelik belirtmeden mutlak olarak bir inek kesmelerini emretmiştir. Allah'ın emrine sorgusuz sualsiz itaat etmek gerektiği halde onlar, bu buyruğu önce garip karşılamışlar, sonra da kesilecek hayvanın nitelikleri hakkında ardarda arda sorular sorarak işlerini güçleştirmişlerdir. Burada insanların din konusunda fazla soru sormalarının kendileri için yararlı ve uygun olmadığına, soruların teferruatı artıracağına ve işleri güçleştireceğine de bir işaret vardır. Nitekim Maide suresinin 101. ayetinde Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın buyurulmuştur. Hz. Peygamber de din konusunda çok soru sormanın doğru olmadığını ifade buyurmuşlardır. Az önce andığımız mucizenin gerçekleşip katilin bulunmasıyla sulh ve sükûnun geri gelmesinden sonra İsrailoğlarının kalplerinin yine katılaştığı bildirilmektedir. Onların çölde geçirdikleri 40 yıl boyunca pek çok defa bu şekilde ters tutum ve davranışlar sergiledikleri, Musa'ya karşı gelip onunla çekiştikleri ve bu yüzden türlü şekillerde cezalandırıldıkları hakkında Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Kitab-ı Mukaddes'te de pek çok açıklama ve tenkitler bulunmaktadır. Ve Rab Musa'ya dedi, ''Ne vakte kadar bu kavim beni hor görecek?'' Ve Musa ve Harun kalmi kayanın önünde topladılar. Ve Musa onlara dedi, ''Ey asiler, şimdi dinleyin.'' Kur'an-ı Kerim'de kalp kelimesi, Bilinen anlamı yanında insanın düşünüp taşınarak bilgi üretme, varlığın hakikatini kavrama, iyi ve kötüyü doğru ve yanlışı birbirinden ayırma gibi zihinsel faaliyetler gösteren melekesini yani aklı da ifade eder. Konumuz olan ayette İsrailoğullarının nice ibretli olayların ardından ısrarla yine düşüncesiz, anlayışsız, bencil ve hoyrat kişiler haline geldikleri, Taşlar bile genel planda Allah'ın kanunlarına uyup bereketli ve yararlı olabilirken onların ilahi buyruklar karşısında duyarsız kalıp isyan ettikleri böylece hayırsız ve bereketsiz bir hayata saptıkları anlatılmaktadır. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yine kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren